Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ee, Cenab-ı Hak bugünümüzü geçen bütün günlerimizden daha hayırlı etsin hakkımızda. Ve bundan sonraki günlerimizin e, bize getireceği güzelliklerin tohumunu ektiğimiz bir gün olsun inşallah. E, şu üzerinde durduğumuz hikmetleri kavramaya e, efendim en azından ucundan kenarından kavramaya bizi layık ve müyesser etsin inşallah ve olması gerektiği gibi kavramaya tam bir hakkaniyet, adalet ve denge içerisinde bunları içselleştirmeye yardım etsin Rabbimiz öyle diyelim bugün Hikemi Atayiye günümüzdeyiz. Ve üçüncü hikmetteyiz, e, tam böyle ortalarda bir yerde kalmıştık. Ne diyordu üçüncü hikmette Atavullah İskenderi Hazretleri? Himmetler ne kadar ileri, istekler ne kadar yüksek olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın kader surlarını yıkamaz. Hakikaten burada e, kulun gayretiyle, kulun çabasıyla Allah'ın takdiri arasındaki dengeyi bize anlatan çok önemli bir konu genellikle iki taraftan birine meyle ediyor insanlar. Geçen hafta geçen haftada evet biraz üzerinde durduk. İnsanlar ya kendi çabalarının her şeye kadir olduğunu, muktedir olduğunu zannediyor ve işte Allah'ın takdirinden bir şey ummayı, beklemeyi zül addediyor, yanlış addediyor. Ve efendim bugünkü işte bütün kişisel gelişimciler neredeyse yani batıdan gelen özellikle hani onu kendi kültür ve irfanımızla medzetmemiş olanlar. Efendim sen her şeye kadirsin, istediğini yapabilirsin. E, her şey senin elinde yeter ki iste işte evren sana hizmet eder bütün kainat sana hizmet eder e, insanoğlu bir şeyi yeterince istediğinde ona mutlaka erişir gibi efendim sözler bizi görmek İlk baktığımızda hani çalışmaya gayrete teşvik ediyor gibi görünse de aslında sonucu yaratmanın Allah Teala'nın elinde olduğunu, sen ne kadar gayret edersen et bazı bazen neticinin istediğin gibi olmayabileceğini ve o noktada da Allah'ın takdirine rıza göstermenin insanın kendi hem psikolojik dengesine hem efendim inançlarını inançları ile çabası arasındaki o hassas noktayı kaybetmemek için çok kıymetli olduğunu gözden kaçırıyor. Hem böyle bir sakıncası var. Hem de arkadaşlar insanı dua etmekten uzaklaştırıyor bu yaklaşım. Çünkü sen çalışırsan zaten elde edersin hani her istediğini. Bu düşüncenin böyle itikadi açıdan ve psikolojik açıdan bizi çok zorlayan, sınıra getiren, e, sakıncaları var diğer taraftan arkadaşlar çok imanlıymış gibi gözüken hani çok teslimiyet ehli iman ehli gibi gözüken bir yaklaşım var tembelliğe ve böyle işte e, nasıl diyeyim işte tembelliğe yani eylemsizliğe insanı sevk eden ve bunu da biraz böyle takvaymış gibi gösteren e, benim en çok e, hani gücüme giden tarafı burasıdır bu konunun bir yaklaşım var öbür uç onlarda öbür uç diyorlar ki işte bu kadar çabaya gerek yok zaten Allah ne takdir ettiyse o olacak efendim boşuna hani bu çırpınma boşuna biz dua edelim Allah Teala bizim için en hayırlısını takdir etsin diyenler bunlar da acizane kanaatim yani çoğunlukla kendi miskinliklerine kendi acizliklerine kendi korkaklıklarına burası da çok önemli çünkü gayret arkadaşlar cesaret ister aynı zamanda adım atmak bir yola koyulmak cesaret ister eleştiriler olacak belki belki küçümseneceksin işte alay edilecek canım işte sen bunu nasıl yapacaksın denecek belki çok çeşitli tepkiler göreceksin engellenmek isteyeceksin belki yani kimsenin yapmadığı yakın çevrende yani kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmaya kalkıştığın için işte o tepkileri göze almak, cesur olmak efendim e gerekir eylem, bir eyleme geçebilmek için işte bütün o, o korkaklık tembellik, böyle keyfe düşkünlük, haz düşkünlüğü efendim ertelemecilik bunların hepsi ne Böyle bir takva libasına giydirip böyle bir e, erdenmiş gibi gösteren e, öbür uçtaki yaklaşımlar var. İşte bu iki ucun ortası. Arkadaşlar e, himmeti gayreti elden bırakmayıp çünkü o bizim kulluğumuzun gereğidir. Ama sonucun, sonucun da Allah'ın elinde olduğunu Rabbimizin alemlerin Rabbinin elinde olduğunu bilip ondan, e, ondan beklemeyi, ona dua etmeyi, ona yalvarmayı ihmal etmemek ve sonuç her ne olursa olsun. Diyelim ki muvaffak olduk bunu kendimizden bilmemek, e, dolayısıyla şımarmamak, kibirlenmemek, büyüklenmemek e, ve e, yine... Kötü olduğunda, sonuç arzu ettiğimiz gibi olmadığında olanda bir hayır olduğunu, Allah'ın bunu Allah'ın takdir ettiğini çünkü bizim elimizden geleni yaptığımızı dolayısıyla o yeni duruma da e, layık veç ile yani gerektiği gibi uyum sağlamayı e, temin eden çok mutedil bir yaklaşım bu. Yani gayreti elden bırakmıyoruz ama sonuçtan da razıyız ve o yeni sonuca da uyum sağlamaya bir kul olarak başka bir seçeneğimiz olmadığını bilen bir kul olarak hazırız. İşte bu yaklaşım en muhtedil yaklaşım diye düşünüyoruz ve sufiler tabii bunun birazcık o cebriye tarafı sufilerde ağır basıyor. Yani her şey Allah'ın elinde belki de belki de değil mutlaka yani onlar bizim olaylara baktığımız seviyenin epey üzerinden bakıyorlar arkadaşlar. Do doğrusunu konuşalım şimdi. Biz yani ben kendi adıma söylüyorum. E, biz e, akılla kavramaya, anlamaya e, çalışırken biraz inançla desteklenmiş bir akılla tabii e, kavramaya, anlamaya çalışırken belki de onlar e, çok yukarıdan e, efendim e, asıl hani nasıl diyelim müellifin asıl maksadını görerek yani olaylardaki asıl maksadını görerek çok daha büyük bir gönül huzuru içerisinde hani suda balık gibi yani olayları hiç çırpınmadan zaten hani bir fırtına geliyorsa orada çırpınmanın fayda etmeyeceğini bilerek efendim ne zaman kanat çırpması veya işte yüzmesi ne zaman kendini akıntıya bırakması gerektiğini bilerek efendim hareket ediyorlar öyle düşünüyorum onlar için yoksa asla sufilerin bu yaklaşımının bir miskinlik olduğunu az önce anlattığım kategorideki bir miskinlik olduğunu düşünmüyorum hangi sufilerin arkadaşlar önder lider olan yani aklı iptal etmemiş olan efendim aklı hepimizin aklı gibi daha fazlasıyla çalışan ve buna kalbini de eşlik ettirmesini çok iyi beceren akılla kalp arasındaki dengeyi çok iyi kuran e, sufiler. E, şimdi ne diyordu burada? Önce bizim e, şarihimiz efendim Ahmet Mahir efendi biliyorsunuz size söylemiştim kendisi bir küçük bir beyitle. E, önce bir izah ediyor, izah demeyelim tercüme ediyor. Asıl o, o Atavullah İskenderi'nin asli metnini, size az önce okuduğum metnini sonra da uzun uzun nesirle açıklıyor. Şöyle demişti beytinde, ne kadar olsa müessir himmet yine sur kaderi hark edemez. Yani siz, bizim gayretlerimiz, çabalarımız ne kadar tesirli olursa olsun, ne kadar e, etkili ve çok olursa olsun kaderin surlarını yıkamaz. Kaderin surlarını yıkamaz. Bunu geçen hafta biraz konuştuk. Sonra kaldığımız yerden itibaren şöyle açıklamaya devam ediyor. Suluk erbabını yani hak yoluna girmiş kimseleri Cebriye mezhebine davet etmek değildir bu açıklama diyor. Yani biz diyor hak yani Seyri sülük erbabı hak yoluna girmiş tasavvuf ehlini biz efendim Cebriye mezhebine davet etmiyoruz öyle söylemekle. Cebriye mezhebi Şeriat yükümlülüklerini kaldıranların yoludur. Ona doğrudur denilemez. Yani Allah ne istediyse o olacak zaten. Hani sen ne yaparsan yap Cevriye mezhebinde ki yaklaşım. Buna doğrudur denilemez. Ama Ariflerin vahdet makamına ulaşmalarına gayret vermesi için gerekli sayılır. Yani onların o yaklaşımı e, tamamen de yabana atılamaz. Vahdet makamına ermekten kastı benim anladığım, yani tabii benim anladığım kadarını siz de şu anda dinliyorsunuz. Umarım, bütün samimiyetimle söylüyorum, burada anlatılandan, anlatılanların kapsayamadığı daha derin, daha yüksek hakikatleri, hani derinliğine ve genişliğine, e, anlama fırsatınız, şansınız olur. Daha e, efendim kapsayıcı şekilde anlatanlardan dinleme şansınız olur bunları. E, sadece kısmetiniz bizden ibaret olmaz inşallah. Efendim yani diyor ki, he, vahdet makamını söyleyelim ilk önce. Bütün olan bitenlerin aslında bir yere doğru hareket ettiğini, bir yerden gelip bir yere doğru hareket ettiğini, hepsinin o birlik içerisinde bir anlamı olduğunu görebilmek. Bunu görebilmek için de biraz o Cebriye'nin bakış açısına birazcık ihtiyacımız var diyor. Ben öyle anlıyorum yani. Tekrar okuyayım cümleyi. Cebriye mezhebi şeriat yükümlülüklerini kaldıranların yoludur. Ona doğrudur denilemez çünkü ben hani kaderde benim ne kadar ilerleyeceğim belliyse onu aşamayacaksam o zaman niye namaz kılır, kılıp ilerlemeye çalışıyorum ki zaten belli yani benim ne kadar ilerleyeceğim. Hani bu buraya geliyorsa işliyor Cebriye inancında. Bu buna doğrudur denilemez. Ama Ariflerin vahdet makamına ulaşmalarına gayret vermesi için gerekli sayılır. Yani o e, olan biten her şeyi insanın kendi eliyle üretmesi ürettiğinden ibaret olması o bütün olayların birbirine bağlı olduğu e, inancı demek olan vahdete aykırı. Yani herkese e, efendim e, herkesin nasıl diyelim bütün kainatta olan bitenle kendi davranışları ve gidişatı arasındaki ilişkiyi kurabilecek ve yükseklikte, o, o düzeyde olmadığı için insanların bakışı ve ilmi dolayısıyla parçalanmış, hakikatin parçalanmış halidir bizim gayretlerimiz. Dolayısıyla biz eğer vahdeti anlamak istiyorsak en tepede bütün bunları planlayan ve tasarlayanın olduğunu hesaba katmak durumundayız. Bu makam onlara hakikatin halvet yeridir. Yani buraya ulaştıklarında, bu vahdet makamına ulaştıklarında artık onlar e, hakikatle halvet halindedirler. Hakikate... Hakikatle baş başadırlar. Hakikate ermiştirler. Her şeye artık o pencereden bakarlar. Hakikat ortaya çıktığında şeriat hükümlerine yer kalmaz. Ve cebir, hayret ve ıskat-ı izafat burada irfanın kendisi olur. Yani e, şey yapalım arkadaşlar. Hüsnü ederek yorumlayalım bunları. Hakikat ortaya çıktığında şeriat hükümlerine yer kalmaz demek. Yani artık... Farzlar kalkar, haramlar kalkar, bir insan eğer hakikat makamına ermişse bunlarla yükümlü olmaz anlamında değil. Ben öyle düşünmüyorum yani bunu. Çünkü bu insanların nereden böyle düşünmemek aptalca bir hüsnü değil. E, safça bir hüsnü zan değil. Çünkü bu insanların hayatları boyunca ibadeti bırakmadıklarını, Allah'ın haramlarını, yasaklarını çiğnemediklerini, hani böyle yazıyor, böyle söylüyor ama kendisi kendi hayatında bunlara devam ediyor. Dolayısıyla acaba ne demek istiyor? Oraya bakmak gerekir diye düşünüyorum. Hakikat ortaya çıktığında şeriat hükümlerine yer kalmaz. Yani artık olan biteni kavraman için Sadece işte insanın gayreti, çabası veya işte şu, şunu, şunu yaparsan şöyle olur, bunu yaparsan böyle olur gibi kurallar, bir takım kurallarla sadece bütün o hakikati kavrayamayacağını bilirler. Bu, bu pencereden bakmaktan vazgeçerler. Çünkü artık kuleye çıkmışlardır. Yani hakikate sadece bir binanın bir cephesi, varlık binasının bir cephesindeki pencereden bakmıyorlar artık onlar. 360 derece görüş açısı olan e, zirveye çıktıkları için artık onlar sadece e, farzlar ve haramlar penceresinden bakmıyorlar. Cebir, hayret, hay şaşmak biliyorsunuz ve ıskat izafat, yani bütün izafetlerin şu şuna bağlı, bu buna bağlı diye bütün izafetlerin ortadan kalkması burada irfanın kendisi olur. Orada hakikaten e, takdir edileni, e, kendilerini bulacağını mutlaka görürler. Bu da tabii arkadaşlar tekrar tekrar belirtmek e, durumundayım. Bizim kulluk sorumluluklarımızı düşürmemekle beraber e, efendim ne kadar çabalasak da bizim için takdir edilenin ötesine geçemeyeceğimizi bilmenin verdiği gönül huzuru diye bakıyorum ben buna. Ama nasıl bir gönül huzuru bu? Mutluluk değil bakın arkadaşlar. ne kanaatim tabii bunlar çok e, girift meseleler. Böyle basit bir konuşmada e, halledilebilecek meseleler değil. Ama yani mutluluk insanın isteklerinin olması ve hayatının hani böyle istediği gibi devam etmesi diyebiliriz mutluluğu amaçlarına ulaşması yani ve hani tam bir tatmin bulması hayattan işte ne olabilir mesela bizim gibi yani kendimi söylüyorum basit insanların mutluluğu nedir işte kimseye muhtaç olmaması sağlıklı olması çoluk çocuğunun istikamet üzere olması vesaire e işte e, sevmesi sevilmesi çevresi tarafından bunlar yani mutluluk bunlar hani in manevi kısımları saymıyorum onlar zaten kişinin kendisine bağlı kendi elinde kendi içine inancı, takvası, ihlası onları saymıyorum ben yani zahiri açıdan baktığımızda işte e bu tepeye çıkan o cihan nümaya o 360 derece bakış açısına ulaşan kişi artık yani mesela Nuh Aleyhisselam'ı düşünün yani oğlunu kaybettiğinde ömür boyu şey olmaz siz söyleyin. Ondan sonra yani Nuh Aleyhisselam ömrü boyunca oğluna mı ağladı? Değil mi? İbrahim Aleyhisselam ömrü boyunca babasına mı ağladı? Ee, bir vesileyle dün akşam işte ölüm konusunu anlatırken net yazıda da bunu konuştuk. Yani ne yapacağız şimdi? İsteklerimiz olmadı. Gayret ettik ama olmadı. Yetiştirmek istedik yetiştiremedik, anlatmak istedik anlatamadık, ee, ne bileyim sağlıklı yaşamak istedik olmadı, bir, gel, bir hastalık geldi bizi buldu, işte ne bileyim bir kaza geçirdik sakat kaldık ne olacak şimdi? İşte o cihan nümaya varanlar arkadaşlar o hakikatin e, tevhid mertebesi yani bütün olayların birbiriyle ilişkisini ve bunların hepsinin de Cenab-ı takdiriyle ilişkisini görebilecek Bakış açısına ulaşanlar artık bu çırpınmaları falan bırakıyorlar arkadaşlar. Çırpınmıyorlar artık yani mutsuz da olmuyorlar anlatabildim mi? Büyük bir huzur buluyorlar yani. Hiçbir şey onları artık huzursuz etmiyor, tedirgin etmiyor. Öyle anlıyorum ben burayı. Burası vuslat olduğundan caizdir. İbadet artık külfet olmaktan çıkmış zevk ve lezzetle yapılmaktadır bu mertebede. Yani neyin değerli, neyin değersiz olduğu, eşyanın hakikati, her şeyin yeri görülmüştür bunlara. Mesela bunlara dair hatıralar okursunuz. Daha ee, çocukluk yıllarımda okuduğum bir şeyi hatırlıyorum. Ee, i̇şte küçük bir çocuk bir gün sabah kalktığında çok seviyormuş dedesini. Dedesiyle beraber yaşıyorlarmış. Ee, efendim şey dedesinin ağladığını görüyor. Tabii dede onun için o küçük çocuğun dünyasında çok muhteşem bir yeri var yani yaşlı işte evin en büyüğü herkes ona saygı duyuyor çok kıymetli bir yeri var ve o dede ağlıyor yani çok hani o saygın insan ağlıyor neden ağladığını soruyor işte diyor ki ne kadar doğru bilmiyorum öykü diyelim öykü de diyor ki işte dede bugün sabah namazına cemaate yetişemedim diyor Buna ağlıyor. Yani bu şeye varmış olan insanlar e, kıymetliyle kıymetsizin, değerliyle değersizin, önemliyle önemsizin bilgisine ulaşmış olanlar arkadaşlar artık asıl üzülecek şeyin ne olduğunu bilirler. Asıl üzülecek şey <gülüyor> benim anladığım kadarıyla tabii benim zaviyemde arkadaşlar e, bizi Allah'tan uzaklaştıran, cehenneme yaklaştıran bir yanlışı yapmamızdır. Asıl felaket budur yani. Asıl felaket budur. Ve asıl mutluluk bizi Allah'a yaklaştıran amellere muvaffak olmamızdır. Bak kendimizden bahsediyorum dikkat ederseniz. İnsanın çünkü e, kontrol demeyeyim, kontrol çok iddialı bir kelime. İnsanın gücü yeten bir tek kendisi vardır biliyor musunuz? İnsanın bir tek kendine gücü yeter yani. O da sınırlı. Yani burada onu söylüyor zaten. O da sınırlı. Ama o sınırlı güç sadece kendine işler. Bir başkasına kimsenin gücü yetmez arkadaşlar. Ne eşim, Mesela bana çok mesajlar geliyor. İşte eşim namazı bıraktı ne yapayım? O çocuğum şunu bıraktı ne yapayım? Yani bilmiyorum ne yapabilirsiniz? Var mı? Duadan başka çok tesirli bir şey böyle. Hani öyle bir şey olsaydı mesela ne bileyim şu sureyi oku, şu Esma-i şunu zikret, hemen o insan yola girsin. Böyle bir şey olsaydı Peygamber Efendimiz yapardı değil mi? Otururdu, okurdu bir takım Esma-i veya bir takım duaları. İnsanlar patır patır gelir huzuruna iman ederdi. Yani öyle işkenceler, alaylar, hakaretler, mücadeleler, her ayet indiğinde o ayeti okumak için gönderilen sahabenin böyle şey içerisinde... Ee, kanlar içerisinde gelmesi, dayak yiyerek, hakaret edilerek gelmesi mesela bunlara hiç gerek kalmazdı yani. Peygamber Efendimiz o tesirli şey neyse bilmiyorum ben de onu yapardı ve insanlar öyle iman ederlerdi. Ee, çok etkileyicidir. Bakın e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şunu söyletiyor Rabbimiz. Uldeki Hadihi ki Hâdihi sebili ed'u allah alâ basîratin ene ve men de ki ben ve bana tabi olanların yolu budur, biz insanları Allah'ın yoluna basiret üzere davet ederiz. Yani onları düşündürerek, onları, böyle onları sihirli bir takım dualarla, sihirli bir takım böyle veya çok etkili böyle mistik etkileri olan bir takım işlerle hop diye böyle onları Allah yoluna getiremeyiz. Yani bizim gücümüz arkadaşlar sadece kendimize yeter. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, Allah istediğini hidayete erdirir diyor. Ayet-i kime söylüyor bunu? Peygamber Efendimiz'e söylüyor arkadaşlar. Mekke'nin fethi sırasında Ebu Kuhafe, Hz. Ebu Bekir'in babası 100 yaşından fazla, çok yaşlı ve Mekke'nin fethine kadar Müslüman olmamış. E, Fetih sırasında Peygamber Efendimiz'in huzuruna gelerek Müslüman oluyor. Hz. Ebu Bekir de yardım etmiş gelmesi için yani. Çünkü çok yaşlı. E, Peygamber Efendimiz... <gülüyor> Burayı anlatmak her zaman bana zor gelir. Ee, Hazreti Ebubekir e diyor ki, neden diyor, işte yaşlı diyor, yordun diyor, biz onun yanına giderdik diyor. Ee, Hazreti Ebubekir Bekir de diyor ki, Ya Resulallah diyor, isterdim ki, bugün burada diyor, benim Ebu Kuhafe yerine Ebu Talip olsun isterdim diyor. E, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bu Talib'in iman etmesini ne kadar istediğini biliyor. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Ee, yani e, bizim çok sevdiğimiz birinin, biz onu sevdiğimiz için, bu kadar sevdiğimiz için hidayete ermesinin zorunlu olduğunu düşünmemiz aslında biliyorum bir açıdan baktığımızda bir kibir gibi görünüyor bana. Veyahut da bir kendimizde bir güç vehmetmek gibi geliyor. Ee, Cenab-ı Hak peygamberini imtihan etmezdi böyle şeylerle eğer bu mümkün olsaydı. Dolayısıyla işte o e, bakış açısına ulaştığımızda, o vahdete ulaştığımızda arkadaşlar bütün gücün Allah'ın elinde olduğunu bilip bize verilen iradenin bize verilen irade cüzyenin sadece ve sadece kendimizle ilgili olduğunu bizi kurtarmaya yeteceğini e, bilmek ve asıl hani o çok sevdiğim e, bir olaydır beni çok etkiler her seferinde uçaklarda bindiğimiz zaman deniyor ya e, herhangi bir olay durumunda önce oksijen maskesini kendinize takın sonra yanınızdaki çocuğunuza takın diye e, çünkü kendini kurtarmayan başkasını kurtaramaz Aynı ifade benzer şekilde Tahrim Suresi'nde geçer. Ee, Kur'an-ı Kerim'de aile eğitiminden, insanın ailesini eğitmekle sorumlu olduğundan bahseden en açık ve e, güçlü ifadedir. Tahrim Suresi 6 ya da 7 olacak şimdi ayet kelime kerime baş taraflarda. E, ne diyor? Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ku anfusakum ve ehlikum nâran diyor. Uzun devamı var. Burası anlatmak istiyorum size. Diyor ki ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun diyor. Ateşten, cehennem ateşinden yani. Şimdi bu kadarcık bir cümle bana şunu söylüyor arkadaşlar. Bir, bir defa ailemizle ilgili bizim birinci hedefimiz cehennemlik olmayacak insanlar yetiştirmek olması gerekiyor. Yani hedefimizi söylüyor. Ateşten koru. Kendini ve aileni ateşten koru. İşte artık bizim gerçek hedeflerimizin ne olduğunu oturup, hani e, ne derler, şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Gerçek hedefim neydi benim bu ailede diye. İki, koruyun, enfusakum kendinizi ve ehlikum ve ailenizi. Yani önce kendini koruyacaksın ateşten. Çünkü kendisi ateşin içine düşen biri. Diğerini ateşten kurtaramaz arkadaşlar. Bu bakımdan e, gayretimiz, himmetimiz öncelikle, kesinlikle yani bu bencillik değil, öncelikle kendimizi kurtarmak olmalıdır. Çünkü kendisi himmete muhtaç bir dede, nerede kalmış gayriye himmet ede diye daha 13-15 yaşlarında hocalarımız tarafından ezberletilmiş çok kıymetli bir e, beyitti bu. Kendisi himmete muhtaç bir dede, nerede kalmış gayrıya himmet ede. Yani insanın mesela kendisini el elavuç açacak duruma getirecek kadar sadaka vermesi de doğru değildir mesela. İnsanın başkalarına yardım ederken kendini perişan etmesi, çoluk çocuğuna yetecek halinin kalmaması mesela, ailesine sorumluluklarını yerine getirecek halinin kalmaması, vaktinin kalmaması, bazı çok yardımsever. Bence o aslında başka bir psikolojik problem var orada ama e, haddimi aşmayayım. Yani çok yardımsever, çok sosyal, çok girişken. Mesela bazı aile babaları var. Hani baktığınız zaman nerede bir hayır işi varsa orada. Seyahatler, işte e, en mahrum bölgelere gitmeler falan filan. Ama kendi çocuğunu haftada bir bile, haftada bir yarım saat bile kendi çocuğuyla oturup konuşmuyor. Veya ona vakit ayırmıyor. Bunların hepsi işte bizim o vahdit bakış açısını, o tevhidi bakış açısını, bütün olayların birleştiği merkezden bakabilme e, seviyesini yakalayamayışımızdan arkadaşlar. Hz. Ebu gıfari nefsani şehvetlerden, şeytani düşüncelerden kurtulmak için her şeyden elini eteğini çekmek, halktan uzak yaşamak hususunda Hz. Resulullah'tan izin isteyince. Şimdi bakın e, bir yeri şimdi hani biz deminden beri kendini kurtarmak dedik çok güzel hemen Metin bize de cevap veriyor şu anda kitapları okurken bazen böyle olur kıymetli eserleri okurken arkadaşlar senin o deminden beri düşündüğünü o müellif düşünmedi mi yani hemen arkasından size cevap verir evet kendini kurtarmak önemlidir asıldır önceliklidir daha doğrusu önceliklidir ama e, orada da kantarın topuzunu kaçırmamak, sadece kendini kurtaracağım diye e, gerekir. Kaçırmamak gerekir ölçüyü. Hazreti Ebu Zer Gıfari nefsani şehvetlerden, şeytani düşüncelerden kurtulmak için her şeyden elini eteğini çekmek, halktan uzak yaşamak hususunda Hazreti Resulullah'tan izin isteyince efendimizden şu cevabı aldı. Kalem ilahi muratları irade lehine, irade lehine yazdı ve kurudu. İster halka karış, ister kenara çekil. Allah'ın muradını, seninle muradını, iradenin lehine yazdı kalem diyor. İradenin lehine, levhine diyor ama lehine mi? Levhine, i̇kisi de aynı şey aslında, aynı sonuca çıkar. Ee, i̇rade sayfasına, irade lehine yazıldı. Ney? Kader yani sen kendi iradenle e, nereye varacaksan varacaksın ama varacağın yer de yazıldı. Acizane kanaatim arkadaşlar nasıl zekamızın fiziksel kapasitemizin bir sınırı varsa e, manevi kapasitemizin de bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Mesela e, geçen seneydi böyle şaşırıp kalmıştım hayretle baka kalmıştım arkadaşlar iki genç konuşuyorlar. E, tanıyorum biri e, çok çalışıyor bir amaca ulaşmak için e, fakat biraz amaç koyduğu kendine koyduğu amaç biraz kapasitesinin üzerinde öyle olduğu için de e, zorlanıyor diğeri diyor ki vazgeçme diyor insan ne, neyi isterse başarabilir diyor hayır arkadaşlar insan neyi isterse başaramaz çünkü yetenek ve doğuştan getirdiğimiz kapasite de bizi sınırlar ee, insanın her şeyi başarabileceğini düşünmesi kadar e, kendisine yaptığı kötülük yoktur aslında. Ee, yani bu hayattaki mücadele, hayat mücadelesi e, safhasında bu konuda. Neden? Arkadaşlar çünkü her şeyi başarabilirim ben istersem diye düşünürseniz o zaman bütün başarısızlıklar siz yeterince çalışmadığınız için olur. Bu korkunç bir şey. O nasıl baş o başarısızlıkla sonra? ulaşamadığında ne yapacaksın hayat boyu kendini suçlayacaksın bütün olan bitenden halbuki her şey senin elinde değil ki bir defa en başta doğuştan getirdiğin bir takım meyiller bir takım sınırlar sosyal sınırlar, fizik sınırlar biyolojik sınırlar var bir defa dolayısıyla evet iradene bırakıldı bazı şeyler ama en geniş çerçeve de çizildi yani onun dışına çıkamayacaksın ve kurudu, kalem kurudu, yazdı ve kurudu, yani yazılan şey kurudu, ister halka karış, ister kenara çekil, yani olacak oldu, ister öyle yaşa, ister böyle, hani buradan şu sonucu çıkarmak işte o söylediğim miskinlerin, tembellerin yolu ardı. o zaman benim bir şey yapmama gerek yok, zaten ne olacağım benim en baştan belli, dediğimizde de o zaman bize çizilen, doğuştan çizilen o sınırın, sınıra kadar bile hiç ulaşmadan hiçbir yere ulaşmadan daha doğrusu olduğumuz noktada kalmış oluruz Ariflerin Sultanı Beyazıt İslami Hazretlerine evliya zina eder mi diye sordular işte buralar bizim anlamakta zorlandığımız yerler ama anlayacağız inşallah beraber Allah'ın takdir ettiği neyse o olur buyurdu bu cevap hikmet bahçesinin turfanda burhanlarındandır diyor ee, yani evliya zina eder mi? Allah'ın takdir ettiği neyse o olur. Yani hiçbir şeyi olmaz diye düşünme diyor. Ha, benim anladığım. Hiç kimse için şunu yapmaz diye düşünme. Hiçbir şey için olmaz diye düşünme. Ee, i̇nsan yaşadığı sürece arkadaşlar iyiliklere de kötülüklere de adaydır. Ee, Cenab-ı Hak bizi yarattığında Şems suresinde söylediği üzere bizi hayra da şerre de muktedir olarak yaratmıştır. Herkeste bu iktidar az önce söylediğim gibi belli limitleri vardır. Yani kişinin kendine özeldir sınırları. Ama e, her insanın yine bir başka hadis-i şerifte geçtiği üzere düşebileceği bir en alt nokta ve çıkabileceği bir en üst nokta vardır. İşte bu ikisi arasındaki gidip gelmelerimiz e, bizim seçimlerimizin sonuçlarıdır ama bu seçimleri bazen bilerek yaparız bilerek atarız kötülüğü isteyerek bilerek yaparız bazen de bilmeyerek iyilik yapıyoruz zannederek yaparız işte burada kaderle insanın iradesi o kadar girifttir ki arkadaşlar bu hesabın içinden ancak Allah çıkabilir onun için biz kaderi çözemeyiz şunu örnek vereyim size mesela şimdi bakın ben çok uykusuz ve zor bir gece geçirdim ama Kaç tane alarm kurarak efendim beş buçukta kalktım değil mi? Ee, peki işte şu anda 1300 mesela inanılır gibi değil. Bu saat sabahın bu saatinde 1300 kişi burayı dinliyor. Bunu biz seçtik değil mi? Siz ve ben seçtik öyle düşünüyoruz. Yani ben seçtim karar verdim alarmımı kurdum ve kalktım diyoruz. Peki benim ta doğmadan önceden beri bütün genetik özelliklerimi de işin içine katalım Aldığım terbiye, işte doğumdan sonra bütün yaşadıklarım, tecrübelerim, aldığım eğitim vesaire Bütün hayatım boyunca olan bitenlerin benim bu uykusuzlukla yine de bu saatte kalkmamı sağlayan bu olaya yani etkisi yok mudur? Anlatabildim mi burayı acaba? Veya etkisi nedir? Yani babamla ilişkim, annemle ilişkim, kardeşlerimle ilişkim aldığım terbiye, okuduğum kitaplar, babaannemin etkisi, çevremin etkisi, mahallemin etkisi bunların hepsinin çeşitli dozlarda aldığım eğitim, işte inançlarım, kendi iradem, karakterim, karakterimin güçlü tarafları, zayıf tarafları bunların hepsinin belli dozlarda etkisi var değil mi arkadaşlar? Biz zannediyoruz ki işte ben karar verdim ve yaptım hani. Öyle zannediyoruz sadece. Halbuki getirdiğimiz o hani background deniyor ya o arka plan, o arkadaki hikayemizin her birinin, her bir adımın yani bugün yaptığımız küçücük bir şeyde bile etkisi var. Peki ne kadar etkisi var? Yani benim e, bu sabah kalkabilmemde irademin payı ne kadar? Hayat tecrübemin payı ne kadar? Bilgilerimin payı ne kadar? Ahlakımın, karakterimin payı ne kadar? Bunu ben bilebilir miyim? Siz bilebilir misiniz? Kim bilebilir bunu? İşte hasip ismi Cenab-ı Hak'ın arkadaşlar, bütün bunları bilmesinden dolayı, yani hafifletici nedenleri biliyor, herkesin içinde bulunduğu şartları biliyor. Allah Teala bunun için arkadaşlar kendinize de çok acımasız olmayın, kendinizi yargılarken insanın kendisini hesaba çekmesi. İnsanın kendisine öz eleştiri yapması güzel ama sürekli öz eleştiri yapıp o vardığı sonuçla ilgili bir tek küçük bir adım bile atmıyorsa bir insan bu da çok yıkıcıdır arkadaşlar. Kendi kendini yıkmak, kesmek, kendi kendini baltalamak demektir yani. Yıkıcı öz de kaçınmamız gerekir. Dolayısıyla evliya zina eder mi Allah'ın takdir ettiği neyse o olur. Yani ona işte biz şu anda evliya olarak biliyoruz, bakıyoruz ama Cenab-ı Hak onun için öyle bir e, muradı da varsa o da gerçekleşir. Şimdi burada bunu böyle anlatınca gençler, içimizde gençlerin de olduğunu düşünüyorum. E, gençler şöyle diyorlar hemen. Peki o zaman onun ne günahı var Allah ne, o takdir ettiyse? işte burada arkadaşlar bizim e, bugünün insanının, kendi seçimi, kendi girdiği yol, kendi tercihi dediğimiz şeyler Allah'ın yaratmasıyla olduğu için klasik alimlerimiz hepsi onu Allah'ın takdir etmesi olarak ifade etmişlerdir. Kur'an'ın dili de böyledir. Kur'an da çünkü orada yaşadığımız bütün olaylarda Allah'ın gücünün, payının en büyük pay olduğunu görmemizi istiyor. Ama Cenab-ı Hak sünnetullah gereği efendim yaratmasını bizim tercihlerimize bağladığı için biz onu e, Cenab-ı Hakk'ın bize bir dayatması olarak görmüyoruz biliyorsunuz. Cebri olmayıp irade-i cüz'iye olsa da kim fiilinin muhalifi hükmü kader eder? Ne diyor? Gerçi cebir yoktur, cüz'i irade vardır. Yine de kim kaderin hükmünün tersine bir şey yapabilir? Vurguları doğru yapamadık de. Cebri olmayıp irade-i cüz'iye olsa da yani bizim inancımız budur. Ama kim fiilini muhalifi hükmü kader eder? Kim yapabilir kaderin hükmünün ne aykırı bir şeyi kim başarabilir diyor. Kimse kaderin hükmünden dışarı çıkamaz ona aykırı bir iş işleyemez. Şimdi arkadaşlar son sözü söyleyelim ee, ve dördüncü hikmete gelmiş olduk. Ee, benim son sözüm acizane bu konuda şöyledir. Bir iş olmadan önce himmet esastır. Olduktan sonra kadere, onu kadere bağlamak esastır. Çünkü olup bittikten sonra bir iş arkadaşlar ah ben o zaman şöyle yapmasaydım, ah o adamı ben attım, o insanla ben görüştüm, ben arkadaşlık ettim, işte ben çocuğumu şuraya yolladım, ah yollamasaydım bu işler başına gelmezdi vesaire Yani geriye dönük olayları değerlendirirken sadece kendi himmetimizi, kendi seçimimizi görmek gereksiz bir, kendini yargılamaya dönüşüyor bu çok yıkıcı arkadaşlar çünkü orada yapacağımız bir şey yok artık bir de orada kaderin de payı var senin de bir payın olabilir o senin için imtihandır ama o kişinin de o imtihanı yaşaması gerekiyordur senin de yaşaman gerekiyordur dolayısıyla olmuş bitmiş şeyler için biz ne diyoruz arkadaşlar e, olan da hayır vardır. Bu Allah'ın takdiriymiş demek ki bunu bizim yaşamamız gerekiyormuş diyoruz. Tabii ki gereken dersi çıkardıktan sonra. Bunu bu anlattıklarımız arkadaşlar aynen anlat, anlatılıştan da belli olduğu üzere hiç kolay değil. Çok karmaşık, çok ince ayarlar gereken gerektiren bir konu. İnşallah e, Cenab-ı Hak hepimize. O işte ayet kelimede geçen basireti, feraseti, irfanı lütfetsin de himmet gereken yerde himmet, teslimiyet gereken yerde teslimiyet gösterebilelim. Allah'a emanet olun, hayırlı günler.